وَهُوَ السَّم۪يُعُ الْعَل۪يمِ Değerli kardeşlerim, bugün de Bakara Suresinin 30. ayetinden itibaren mal ve tefsir çalışmamıza, derslerimize devam edeceğiz. Allah sizleri de bizleri de muvaffak eylesin, amellerimizi salih amellerden eylesin, ve cümlemizi ilim ehlinden ilme talip olanlardan ve öğrendiğini en güzel şekilde yaşayanlardan eylesin. 30. ayeti kerime de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bakara Suresi'nin 31. 30. ayeti kerimesinde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 Bu ayet-i kerime de mal olarak hemen şöyle malını verelim. Daha sonra da değinmemiz gereken yerlere değineceğiz. Ve İddi, Rabbu, Lel Malaiketi, İni, Jâ'il, Fil Arzı, Senin Rabbin, ben yeryüzünde bir halife edineceğim. yeryüzünde bir halife kılacağım. Dediği zaman قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُدِّمَا Melekler hep birlikte dediler ki yeryüzünde bozgunculuk yapacak yeryüzünde kan akıtacak bir Varlık mı yaratmak istiyorsun? Oraya öyle bir varlık mı göndermek istiyorsun? Diye sual tevcih ettiler. Varnapnu nusbbihupi hamdi keva nukaddisulek. Bize gelince, biz zaten seni tesbih ediyoruz sana hamd ederek seni anıyoruz ve seni takdis ediyoruz seni kusuyoruz sana tazimde bulunuyoruz saygıda bulunuyoruz buna rağmen bizim bu ibadetlerimiz zikirlerimiz, hamdlarımız senamız, tesbihatımız takdisimiz olmasına rağmen neden neden başka bir varlığa ihtiyaç duydun ya Rabbi öyle bir varlık ki yeryüzünde bozgunculuk yapacak kan akıtacak zulüm yapacak haksızlık yapacak yeryüzünde fitne fesat çıkaracak özelliklere sahip bunların cüz'i iradeleri olacak hürriyet içerisinde olacaklar Kendilerine güç, yetenek, imkan verilecek ve bunlar istedikleri gibi davranış geliştirecekler, istedikleri gibi konuşacaklar, hareket edecekler, istedikleri gibi düşünecekler, istediklerini yapacaklar ve bunların istekleri arasında muhakkak ki zulüm de olacak, bozgunculuk yapmak da olacak, kan dökmek de olacak durum böyleyken Ya Rabbi biz bunun hikmetini anlayamadık. Neden böyle bir varlık yaratıyorsun? İnsanın var edilmesi insana verilen hürriyetle birlikte özgür iradeyle birlikte güç ve imkan akıl irade karar verme ve kararı yerine getirme tatbik edebilme imkanları olmakla birlikte Böyle bir varlığın yeryüzüne gönderilmesi acaba ne gibi fayda sağlarda Rabbimiz böyle bir şeye e, başvurmuştur? Bunun hikmetini anlayamadık dedi melekler ve bunu sordular. Bunun hikmetini sordular. Neden böyle bir şey oldu? Görünüşte bu kan dökmek. Görünüşte bu Fitne, fesat çıkarmak. Çünkü melekler ilk defa hemen fesat çıkaracak, kan dökecek, fesat çıkaracak, kan dökecek bir varlık mı var ediyorsun? Ya Rabbi, e, bunun hikmeti ne ola ki ya Rabbi diye sual etmelerinin sebebi ne olabilir? Şu olabilir, melekler e, fitne ve fesat çıkarmaya ayarlı değiller. İsteseler de fitne, fesat çıkartamazlar. İsteseler de kan dökemezler. İsteseler de kötülük yapamazlar. Ancak böyle bir şeyin varlığını biliyorlar. Böyle bir şeyin olabileceğini biliyorlar. Ama kendilerinin böyle bir imkana sahip olarak yaratılmadıklarını, böyle bir sisteme bağlı olarak yaratılmadıklarını çok iyi biliyorlar. Ve hatta herhalde şunu da söylüyorlardır. İyi ki bize bu imkan verilmedi. İyi ki bize zulmetme imkanı, haksızlık etme imkanı, özgür irade, karar verebilme, verilen kararları tatbik edebilme, bağımsız hareket edebilme imkanı verilmedi. Eğer verilmiş olsaydı biz kendi aramızda kan dökebilir, kendi aramızda fitne, fesat çıkartabilirdik. İyi ki bize böyle bir imkan verilmedi. Bu imkanın verilmesi Katiyen yüzde yüz bir zarar, yüzde yüz bir kötülük, yüzde yüz bir negatif olay olarak melekler tarafından görülüyor idi. Meleklerin yüzde yüz kötülük olarak görmüş oldukları bir noktada yani özgür irade noktasında yani karar verebilme yani verdiği kararı tatbik ede, ederken e, kendisine güç ve yetenek verilmesi, imkanları özelliklerinin meleklerde olması, e, bir, bir varlıkta olması melekler tarafından yüzde yüz tehlikeli bir gelişme, yüzde yüz tehlikeli bir olay, yüzde yüz kötü bir olay olarak telakki ediliyordu. O yüzden melekler buna şaştılar. Ya Rabbi, Sırf kötülük işlemeyelim diye, fitne fesat çıkarmayalım diye, kan dökmeyelim diye elimizden böyle bir yetkiyi bize tanımadın. Böyle bir özelliği bize vermedin. Hür iradeyi bize vermedin. Bu imkanları bize vermediğin halde bizden gayrı bir varlık yarattın. Adem'i yarattın ve bu Adem'e bu özellikleri verdin. Halbuki bizim açımızdan bu özelliklerin bizde bulunması %100 şer olarak biliniyor, %100 şer olarak tanınıyor. Nasıl olur da ya Rabbi bizim %100 şer olarak, %100 kötülük olarak, %100 negatif bir gelişme, olumsuz bir gelişme, olumsuz bir hal ve sıfat olarak görmüş olduğumuz bu durumu Adem denen bu varlığa tanıdın. Ya Rab, sen elbette kötülük yeryüzünde, e, kötülük olsun istemezsin, kan dökülsün istemezsin, zulüm yapılsın istemezsin, o halde neden Adem dediğin bu varlığa özgür iradeyi tanıdın, neden ona hayra da şerre de gitme imkanını verdin, neden ona şu özgür irade, özgür akıl, e, iradesini Yeteneğini tanıdın diye melekler sualde bulundular şaşkınlıklarından dolayı. Bu sual inkari bir sual değil. Çünkü Rab'be Allah'a inkari manada bir sual sorulmaz bu saygısızlıktır. Ancak melekler sadece meramlarını, meraklarını gidermek, bilgisizliklerini gidermek bu konudaki cehaletlerini gidermek ve bilgi eksikliklerini tamamlamak için bunu sordular aslında bir hikmet soruyorlardı Rabbimizin Rablerinin asla bir kötülüğü arzulamayacağını hedef kılmayacağını onlar da iyi biliyorlardı ancak onların sorusu sadece bunun hikmetini öğrenmek içindi ve Sordular. Biz seni tesbih ederken sana hamd ile seni anarken, seni överken sana hamdü senalar ile e, yalvarır, yalvarıp dururken seni tesbih ederken takdis ederken böyle bir varlığın var edilmesi üstelik hayrı da, hayrı da şerri de yapabilecek bir hürriyete sahip bir varlığın var edilmesinin hikmeti ne ola ki ya Rab diye soal e, sordular pe, e, yüce Rabbimize. Peki Rabbimiz ne söyledi onlara? Ale buyurdu ki İnni a'lemu ma la te'lemun Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim ve elbette bunun hikmeti bende gizlidir. Elbette bunu yapmamda bir hikmet vardır. Elbette böyle bir karar vermemde, böyle bir varlığı var etmemde, meleklerden farklı bir varlığı var etmemde, yani sadece hayır yönüne giden meleklerin yanı sıra hem hayır yönüne gidebilecek hem de şer yönüne gidebilecek bir varlığı var etmemin hikmeti bende gizlidir. Ben bunları biliyorum. Bunun ilmi bende. Ve siz bilmiş olsaydınız bana bunu sormayacaktınız. Yüce Rabbimizin cevabı bu şekilde. Şimdi bu noktada değerli kardeşler birkaç şey daha ekleyelim. allah Teala'nın adına konuşmak elbette yanlıştır, tehlikelidir ama biz Allah'ın affına sığınarak, O'nun bir kulu olarak... Onun arzu etmiş olduğu hikmetler konusunda onun affına, merhametine sığınmak suretiyle bazı görüşlerimizi, düşüncelerimizi fayda olsun diye, belli gerçekler biraz daha gün yüzüne çıksın diye bir fikir olarak ileri sürebiliyoruz. Şimdi yapacağımız da tam da o esasen. Yüce Rabbimiz muvaffak eylesin sizleri de bizleri de. Acaba Adem oğlunun yaratılmasının hikmeti yani meleklerden farklı olarak yaratılmasının hikmeti ne ola ki? Evet. Kısaca şunları söyleyebiliriz. Kısaca Rabbimiz şunları şunları arzu etmiş olabilir. Şunları şunları amaç edinmiş, gaye edinmiş olabilir. Babından Şunları söylemek istiyorum. Değerli kardeşlerim, sadece hayrı yapma konusunda ayarlanmış, programlanmış bir varlığın hayrı işlemesi gayet normaldir. şaşılacak bir şey değildir çünkü o ona ayarlanmış, ona programlanmıştır. O sadece işlevsel olarak onu yapabilmektedir. Gayrısını yapma imkanına, hürriyetine sahip değildir. O mecburi bir yöndedir. Mecburi bir hal içerisinde kendisine verilen emirleri, görevleri eksiksiz bir şekilde ifa edecektir. Burada bir maharet olsa da, İnsanda olan maharet kadar büyük maharet yok. Allahu Teala diyor ki, ey melekler, şimdi Yüce Rabbimizin affına sığınarak söylüyorum. Çünkü söyleyeceklerim Allahü Teala'nın dediği şey değil. Ama biz böyle demiş olabilir diye bunu söylüyoruz. Yüce Rabbimizin affına sığınarak. İsabet ettiysek o Allah'tandır, hata ettiysek o da kendi nefsimizdendir. Yüce Rabbimiz şöyle, de, şöyle bir şey söylemiş olabilir, şöyle bir gaye edilmiş olabilir. Ey melekler siz bir yerde mecburen beni anıyorsunuz, beni zikrediyorsunuz, beni tesbih ediyorsunuz, tak takdis ediyorsunuz. Çünkü siz buna mecbursunuz, bunun aksi düşünülemez. Siz buna ayarlandınız, buna programlandınız. Siz hayra ayarlandınız, şerre ayarlanmadınız. Size bu verilen görevi terk etme gibi bir lüksiyet, bir özgürlük, bir irade verilmiş değil. Dolayısıyla sizin beni takdir etmeniz, tazim etmeniz elbette güzel bir şey ancak benden uzaklaşma imkanına sahip olmasına rağmen, beni tanımama imkanına sahip olmasına rağmen başka varlıklara kulluk etme, onları tazim etme, onları tesbih etme, onlara şükraniyet duyguları ile kulluk duyguları ile yaklaşma imkanlarına sahip olmalarına rağmen bütün bu yanlışları Ellerinin tersiyle itip, yüce Rablerine dönen varlıkların tesbihatı, kulluğu daha takdir şayandır, daha bir acayiptir, daha hürmete layıktır, daha büyük bir şeydir, kötülük imkanına sahip bir varlığın iyilik yapması çok enteresan, çok büyük çok önemli bir şeydir. İşte benim yaptığım da tam budur. Kötülük yapma, yani beni tanımama, icabında beni inkar etme, hakaret etme, benden uzaklaşma, uzaklaşabilme imkanlarını kendisine vermiş olduğum bir varlığın sırf benim ilahlık, rablık haklarımı düşünerek sırf benim Azametimi düşünerek, bana doğru koşup gelip, Rabbim ben senin kulunum, seni tesbih eder, seni tazim ederim. Rabbim senden başkasını ilah olarak edinmem, senden gayrısı uydurma ilahlardır, sözde ilahlardır, batıl ilahlardır, basit ilahlardır, tağutlardır. Rabbim onları ben iyi tanıyorum, o yalancı ilahlık iddiasında bulunan, e, varlıkları iyi tanıyorum. Onların basitliğini, yalanlığını ben biliyorum. O yüzden Rabbim ben gerçeğe koştum. Ben sana koştum. Sen benim gerçek Rabbimsin. Ben sana isteyerek itaat ediyorum. Ben seni severek sana itaat ediyorum. Ben hakka gelirken batılın yanlışlığını bilerek hakka geliyorum. Ben yanlışı bilirken doğruya Sırf senin doğru olarak onu tayin ettiğin için ona talip oluyorum. Ben batıla aşık olacakken onun batıldığını bildiğim için Hakk'a sana aşık oluyorum, sana geliyorum, seni seviyorum. Ben başkalarını tazim etme imkanın olmasına rağmen onların batıldığını anlayarak, bilerek, Onlardan uzaklaşıyor, sana koşuyorum dediği zaman bir varlığın elbette bu söz, bu söyleyiş, bu eylem, bu olay harika bir olay, farklı bir olay, derin bir olay, önemli bir olay. Meleklerin itaatından, yani günah yapamayacak olan meleklerin, İtaatından günah yapabilme imkanına sahip bir varlığın itaati elbette takdire şayandır. Elbette daha üstündür. İşte insanların, Adem'in meleklere üstünlüğü burada gizlidir. İşte meleklerin Adem'e secde etmeleri. Yani burada e, adeta Yüce Rabbimizin işte sizden daha üstün bir varlık yarattım. Onun azametini taze, bilin. Ona hürmet edin. İşte o öyle bir varlık ki, ona tam bir hürriyet verme rağmen, o benden uzaklaşmayacak ve bana koşarak gelecek. O farklı bir varlık. O isteyerek beni sevecek. O mecburi olduğundan değil, mecbur olduğundan değil, isteyerek, aklıyla, düşünerek, muhakemesiyle muhakeme ederek, bilinciyle bilinçlenerek gelip bana sarılacak, bana koşacak ve benim kulum olacak. İşte onun büyüklüğü burada gizli. Öyleyse onu tazim edin. Emri bu noktada gizli olsa gerek değerli kardeşlerim. Umarım Burada da belki hata etmiş olabiliriz, bir insan olarak Yüce Rabbimizin basit, sıradan bir kulu olarak bunları anlayabildim, bunları söylemeye çalıştım. Eğer doğru şeyler varsa onlar Yüce Rabbimizin söylettiği şeylerdir, yanlışlar varsa onlar da nefsimizin ve şeytanın söylettiği şeylerdir. Ardından gelen ayette "Ve Allama Adem el-esmâ'a küllahâ. Sümme 'arazahum 'alâ'l-melâiketi fekâle enbî'ûnî bi'esmâ'i hâulâ in kuntum sâdıkîn." İşte meleklerin "Ya Rabbi biz seni takdir ettiğimiz halde, tesbih ettiğimiz halde yeryüzünde bozgunculuk çıkartacak, kan dökecek bir varlık mı yaratıyorsun?" Sualine cevap olarak Yüce Rabbimiz ben sizin bilmediğinizi bilirim demesinin akabinde o bildiğini bir e, örnekleme ile onlara anlatmaya ima etmeye çalışmıştır meleklere. İşte bu örnekleme şudur. Önce ne yapıyor Yüce Rabbimiz bakın Adem'e isimleri öğretiyor. Adem'lere eşyanın isimlerini öğretiyor. Ademe bilgi veriyor. Ademe akıllı yükülüyor. Ademe akıl gücünü, muhakeme gücünü, mantık gücünü yükülüyor. Ademe konuşma imkanı, bilme imkanı, tanıma imkanı, iyi ve kötüyü ayırt edebilme imkanı, e, ve buna benzer Diğer bilgileri yükle, yüklemesini bilgilerin yüklemesini yapıyor. Onu öğretiyor. Onu programlıyor. Ve ne yapıyor daha sonra? Gel bakayım Adem. Şu meleklerin önüne geç diyor. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَ فَقَالْ اَنْبِعُونِ بِاَسْمَئِهَا اُلَاءَ Ve meleklere yani Adem'i onların huzuruna geçirdiği bir anda meleklere diyor ki ey melekler siz eğer bir şey biliyorsanız bir şey bildiğinizi iddia ediyorsanız veya benim yanlış yaptığım gibi bir kanı ve düşünce bir şüphe içerisinde kendinizi hissediyorsanız hadi bakalım öyleyse. Söyleyin şu eşyanın ismini. Şu eşyanın isimlerini sayın bakalım. bakalım. Şunları şunları söyleyin bakalım. Şöyle bir düşünce ürünü ortaya çıkartın bakalım. Hadi bakalım eşyayı anlamaya yönelik, eşyayı tanımaya yönelik, eşyanın niteliği, niceliğiyle ilgili. Hadi siz de konuşun. Hadi buyurun. Haber verin bana. Eğer doğru söylüyorsanız, akıllıysanız bilinçliyseniz, siz daha doğrusunu söylediğinizi düşünüyorsanız, hadi buyurun, şu eşyanın ismini bana haber verin. Melekler cevaben, قَالُوا سُبْحَانَكُ Seni tesbih ederiz ya Rabbi. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederiz ya Rabbi. La عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْ Senin öğrettiğinden başkasını biz nasıl bilelim? Senin bize Yüküleme yaptığından başkasını biz nasıl ifade edelim? Senin bize gösterdiklerinden başkasını biz nasıl izah edelim? Böyle bir bilgiye sahip değiliz ki ya Rabbi. O eşyanın isimlerini biz bilmiyoruz ki ya Rabbi. Nasıl sana haber verelim diye melekler, senin öğrettiğinden başka bir bilgiye sahip değiliz ve bu eşyanın isimlerini biz bilmiyoruz diye cevap verdiler. Ve Ardından şunu da söylediler. İnneke ente alimul hakim Ortada bir ilim sahibi ve ortada hükmünde hakim olan hükmünde en isabetli olan bir varlık var ise o da sadece sensin ya Rab. Gerçek ilme İlmin bütünlüğüne, ilmin derinliğine, ilmin enginliğine ve sonsuzluğuna. Sadece sen sahipsin Ya Rab. Vermiş olduğu kararlarda, vermiş olduğu hükümlerde en doğru kararı veren, en mükemmel hükümleri vaz eden, yine sensin Ya Rab, senden başkası değil Ya Rab. O ancak sen olabilirsin, sensin Ya Rab diye Söylediler, cevap verdiler ve bu şekilde Rablerine e, bir e, övgüde bulundular. Ve Rableri onlara cevaben şöyle söyledi. Kale, Ya Adem, enbi'hum bi, bi esmaihim. Ey Adem, hadi sen bu eşyanın isimlerini söyle bakalım. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ Ne zaman ki Adem eşyanın isimlerini meleklere haber verir. قَالَ اَلَمْ inni لَكُمْ اِنِّي أَعْلَمُمْ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Ey melekler! Ben size demiyor muyum? Ben bütün semavatın kaybını ve yerin kaybını yani bilinmezliklerini, göklerin ve yerin bilinmezliklerini ben bilirim demedim mi ben size? Ve a'allemû mâ tubdûne ve mân kuntum tektumûn Yine sizin ortaya çıkardıklarınızı da gizlediklerinizi de ben bilirim demedim mi size? Evet, bu şekilde e, Yüce Rabbimiz onlara... Hitapta bulunuyor meleklere hitapta bulunuyor Evet değerli kardeşlerim biraz daha devam edelim 28 dakika olmuş Eee Wa iz قلنا lil malaikati iscudu li adama fasajdu illa iblisa aba wastakbara wa kana min el kafirin İnşallah bu ayet-i de bugünkü dersimizi noktalayacağız değerli kardeşlerim. Ne diyor bu ayet-i kerimede e, Yüce Rabbimiz? Biz meleklere Adem'e secde edin dediğimizde on, e, onların hepsi secde ettiler. Ancak iblis etmedi. O Bundan imtina etti, geri durdu. O büyüklendi. O bu şekilde kafirlerden oldu. Şimdi, değerli kardeşlerim, işte Allahu Teala Ademe farklı bir ilim yüklemesi yaptıktan sonra, onun üstünlüğünü meleklere ispat ettikten sonra ardından onun üstünlüğünü takdiren meleklerin ona secde etmesini emretti. Meleklerin hepsi onun üstünlüğünü görmek suretiyle Yüce Rabbimizin emrine muhatap olarak o emri yerine getirme düşüncesiyle hepsi secde ettiler. Ancak şeytan İblis secde etmedi. Evet, burada bir soru gelebilir. İblis şayet bir melek ise neden secde etmedi? Madem melekler kötülüğü asla yapamazlar ise neden burada melek Allah'ın emrine İtaat etmedi. Nasıl böyle bir şey yapabildi? Madem böyle bir yetkisi, böyle bir özelliği yoktu, böyle bir imkanı yoktu, nasıl bunu yaptı diye bir soru sorulabilir. Veya büyüklenme, Allah'ın emrinden geri durma gibi bir günahı nasıl işleyebilir? Madem melekler günah işlemiyordu, bu nasıl olabilir diye ee, soru sorulabilir. Veya melekler Allah'ı inkar edemezken veya melekler Allah'ın emrine karşı münkür, kör olamazken iblis nasıl Allah'ın emrine karşı kör oldu? diye sorular sorulabilir. Bunlara şahsi olarak ben şöyle cevap vermek istiyorum. İki türlü cevap verebiliriz. Birinci türde iblisin e, cinlerin atası olarak varlığını biliyoruz. Yaratıldığını biliyoruz. Ve cinlerin atası olması onun meleklerden farklı bir varlık olduğunu gösterir. Ve Adem'den önce yaratıldığını bize gösterir. Ve kendisinin de Tıpkı Adem'de olduğu gibi akıl nimetine sahip, özgürlük nimetine sahip, ir özgür irade cüz'i irade de özgür olma niteliklerini taşıyan bu niteliklerin özelliklerin Rabbi tarafından kendisine bahşedilen bir varlık olduğunu burada söyleyebilir. Bunu ortaya çıkartabiliriz. Bu açıdan baktığımızda iblisin kendisine bir irade hürriyeti verildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda yine iblisin Tıpkı ademde olduğu gibi bir hareket özgürlüğüne serbestiyetine sahip olduğunu ve bu özgürlüğünü secde etmeden etmede, Geri durmak ve büyüklenmek şeklinde tezahür ettiğini ileri sürmemiz mümkündür. Bu birinci cevabımız. İkinci cevabımız ise melek olduğunu kabul edenler açısından zaviyesinden olaya baktığımızda şöyle diyebiliriz. Evet melekler günah işleyemezler. Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükelleftirler. Ancak bu secde etme emri durumunda Allah bütün meleklere bir anda olsa özgür iradeyi, hür irade irade imkanını tanımış olabilir. Böyle de düşünebiliriz. Ama birinci söylemiş olduğumuz cevap daha kuvvetli, daha da Naslara uygun Düşenidir Evet Olay bu şekilde İblisin Büyüklenmesi Secdeden geri durmasının Hikmetiyle ilgili İnşallah Gelecek dersimizde O konu üzerinde duracağız İblis neden Büyüklendi İblis neden Allah'ın emrinden geri durdu? Bu yaptığı eylemin arka planında, alt zemininde hangi sebepler var idi? Bunlar uzun konu olduğu için burada yani bu akşamlık bu konulara girmek istemiyorum. Çünkü biraz açıklama gerektirecek konular bunlar. Yüce Rabbim hepinizden razı olsun. Allah bu sabrınızı ahirette e, miza e, hasenat mizanınızda çok büyük sevaplar olarak müjdeleyici sevaplar olarak karşınıza karşımıza çıkarsın. E, geceniz mübarek olsun. Ve ahur davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmain.